Namazda secdeye varınca dua ediyorum bir sakıncası var mı demişler? Secdede dua etmek istiyorsa, yani namazın dışında secdeye kapanacak, abdestil olarak orada dua edecek. Ama namazda üç defa Sübhane Rabbiyel ala diyecek. Onun dışında, Onun dışında başka bir, dışında bir şey, şey yapmayacak. Evet. Peki.